Merhaba, Rusya silahlı güvenlik güçleri Greenpeace gemisine izinsiz çıktı ve barışçıl eylemcileri gözaltına aldı. Rus sahil güvenliği Kuzey Buz Denizi'nde Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisine izinsiz çıktı ve aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu 25 barışçıl aktivisti gözaltına aldı. Gemi o sırada Gazprom'un Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol aramalarını protesto ediyordu. Güvenlik gemiye çıktığı sırada Arctic Sunrise uluslararası sularda Gazprom'un Prirazlomanya platformunun 3 deniz mili açıklarındaydı. Alınan koordinatlar geminin Rusya'nın ayrıcalıklı ekonomik bölgesinde olduğunu doğruluyor. Bu koordinatlarda sahil güvenliğin Greenpeace'in gemisine çıkması yasal değil. Helikopter ve halatlar kullanarak gemiye ulaşan silahlı güvenlik, güvenlik mi demek lazım bilmiyorum tabi bu durumda, barışçıl eylemcileri geminin helikopter pistine topladı. Radyo odasında kilitli kalan eylemciler ise eylemcilerin üzerine silah doğrultulduğunu gördüklerini bildirdi. Rusya sahil güvenliği bu hafta başında Gazprom'un petrol platformuna tırmanan iki eylemciyi de gözaltına almıştı. Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü Kuminaydo, barışçıl bir gösteri, Gerçekleştiren, gemimize yapılan bu yasa dışı müdahale Rus hükümetinin Kuzey Buz Denizi'nde tehlikeli petrol aramalarına devam etmek için ne kadar ileri gidebileceğinin bir göstergesi. Başkan Putin'den sahil güvenliği durdurmasını talep ediyoruz. Greenpeace barışçıl bir organizasyon. Burada güvenliği tehdit ettiğimizi söylüyorlar. Oysa Rus sahil güvenliği gemimize silahlarla çıkarak eylemcilerimizin üzerine silah doğrulttu 11 uyarı atışı yapıldı. Gerçekte güvenliği kimin tehdit ettiği ortada dedi. Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramak tüm ekosistem için büyük bir risk ve bu faaliyetlerin büyük bir felaket ortaya çıkmadan durdurulması gerekiyor. Bu sebeple Greenpeace aktif olarak Save the Arctic isimli bir kampanya yürütüyor. Yani Kuzey Kutbunu Koruyun kampanyası. Bu kampanya için bugüne kadar 4 milyonun üzerinde kişi imza verdi. Greenpeace gözaltına alınan 25 barışçıl aktivistin serbest bırakılması için Rus Büyükelçiliği'ne mektup gönderebilecek bir sistem oluşturmuş durumda. Bu sisteme siz de freeouractivists adresinden ulaşabilirsiniz. Greenpeace.org/taksim/freeouractivists adresinde siz de ses çıkartın. Gizem'in de aralarında bulunduğu 25 barışçıl insanın serbest bırakılmasını sağlayın. Japonya'nın Güneş Elektriği Kurulu gücü 10 gigawata aştı. Araştırma kuruluşu NDP Solar Buz tarafından hazırlanan ve Asya-Pasifik bölgesi fotovoltaik pazarındaki çeyrek dönemlik gelişmelerin incelendiği çalışmaya göre Ağustos ayı itibariyle ülkenin kurulu güneş gücü 10.5 gigawatt seviyesine yükseldi. Bu da Japonyayı bu yıl için Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 10 gigawattlık kurulu gücü aşan üçüncü ülke konumuna getiriyor. Daha önceki yıllarda. İse Almanya ta 2009'da İtalya ise 2011 yılında 10 gigavata ulaşmıştı. Güneş elektriği alanındaki ilk teşvik programını konut tipi kurulumları maliyetlerine %50 oranında destek sağlayan uygulamayla 1994 yılında devreye alan Japonya, 2004 yılında Güneş elektriğinde 1 gigavatlık sınırı aşan ilk ülke olmuştu. Bununla birlikte 2002 yılının Mart ayında kabul edilen ve ülkenin nükleer enerji alanındaki kurulu gücünü, Arttırmaya yönelik politikalardan sonra maalesef güneşe verilen teşvik de azalmıştı. 2011 yılında yaşanan Fukushima felaketinin ardından bu sefer nükleere kötü isim gelince ki zaten öyle hem kirli hem pahalı tehlikeli bir enerji biliyorsunuz nükleer enerji. İşte bunun için Japonlar Fukushima felaketi sonrasında vazgeçtiler nükleer enerjiden ve tekrar güneşe Yatırım destek yapmaya başladılar. Bu sayede Japonya 2012 yılı sonu itibariyle güneş elektriği gücünün %97'sini konutlarda gerçekleştiren küçük ölçekli sistemler oluşturdu. Arazilerde gerçekleştirilen ve şebeke dışı yatırımlar bu oranın %89'a gerilemesini sağladı. Arazilerde gerçekleştiren yatırımların ülkede 8 ay içinde devreye giren kurulu gücü arttırmaktaki payı ise %27 oldu. Su savaşını köylüler kazandı. Ankara Çandır Köyü'nde öğretmen ve köylülerin ağaçlandırdıkları alanda açılan ve su kaynaklarını kirleten maden ocağı durduruldu. 1985 yılında Ankara'nın Kalecik ilçesine bağlı Çandır Köyü'ne atanan öğretmenler oradaki gençlerle, köylülerle çalışıp burayı bir güzel ağaçlandırmıştı. Ancak daha sonra burada bir maden yapılmaya kalkıldı. Ve işte bu maden maalesef buranın hem Su kaynaklarını yok ettiği hem de buradaki su kaynaklarının firma tarafından gasp edildiği ortaya çık çıkmış oldu. Ve raporu değerlendiren Ankara 8. İdare Mahkemesi ÇED raporu almadan bölgede maden ruhsatı verilmesini hukuka aykırı bularak yürütmeyi durdurmuştu. Mahkemenin yürütmeyi durdurması üzerine Çandırköy Kültür ve Dayanışma Derneği Sözcüsü Nurettin Dinçer dedi ki ruhsatını iptal için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz bu mücadelede başarılar diliyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dileğiyle esen kalın.